Allahu Teala ve Şeytan Rasulü. Bismillahi r ve vassalamu 'ala Rasulü Muhammadi ve 'ala aleyhi Ve ahelü Sünnet ve al-Jamaatı, zahirü Sünnet ve al-Jamaat, yaroun al-istisnaa fil imani. İstisnai imanla görüşler. Ay, al-qawlu ana ben müminim inşallah sünnet imanla görüş. Ve la yezzimona li bil imani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 korkarak en la yekûnû qâmu bihâkâiqihî gerçekleştirmek <gülüyor> istedikleri şeyleri yerine getirmemekten korktukların Allah'ı. ve <gülüyor> raca'en en ye'tû bi ve kemâlâtihi ve onun vâciplerini ve kemalatını yerine getirmeyi rica ederekten. Yani bunu umuyorlar, kesin emin değiller. Hani biz imanın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 da'atlerin hepsini fe nehirle her şeyi temizlemeyi şansar. ويمناوا الاستثناء ويمناعون ويمناعون الاستثناء istisnayı men ederler اِلَا رِكَانَ عَلَيْهُ وَشِلْ شَكِّنْ شَكِّ فِي الْاِيمَانِ İmandad şek özeli olduğu zaman istisnayı men ederler. يَنَّ الشَّكَّ فِي Yani hani kendinden şüphe eder mahiyette adam derse demek ki iki tane yolu var. Eğer adam iman ettiğinden emin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 vatar-ı <gülüyor> selefi eserlerinde çoktur. Ve akval ümmeti ve alimlerin ve imamların sözlerinde çoktur. Minha kavlullah taala onlardan Allah'a dair <gülüyor> bir şerhü süzü. Ve la takulanna şey için deme inni fa'ilun zalike qalan. Ben onu yarın yapacağım deme. İlla en yesae Allahu ancak Allah dilerse. Ve taala ve Allah'a dair Nefislerinizi tezki etmeyiniz. وَاَعْلَمُوا bimen اتَّقَقُوا O sizden takvalı olanı en Ve bir yerdir. وَاَرْكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Kabirlerin olduğu yere girdiği zaman şöyle diyor idi السلام عليكم اهل الدير من المؤمنين والمسلمين Müslümanlardan ve müminlerden olan diğer ehli selamsın olsun."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 veya müşrikler veya bir rivayete göre ehli kitap kendilerini çok övünce işte biz şöyleyiz biz Allah'ın yanında böyleyiz elem tera ile lazine yüzekûne enfusehum sen nefislerini temize çıkaranları görmedin mi Muhammed diye aleyhisselatu Vesselam inkar mahiyetinde Allah azze ne yapıyor Nefsini temize çıkaran insanlara şey yapıyor karşı çıkıyor İbnü Mesud ne diyor İbn Mesud sözü de bu manada men şehda على نفسه أنه مؤمن فاليشهد أنه في الجنة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 Öyle mi? İki tane tekitle Allah diyor ki siz nereye gireceksiniz? mescid Haram'a gireceksiniz. E Allah'ın söylediği bütün sözler tekide ihtiyaç yok zaten. وَمَنْ أَسْلَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَهِ Allah'tan söz olarak daha sadık olan kim vardır? Allah, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah va'dine ne yapmaz? Va'dinden geri durmaz, yerine getirir. Ama ne diyor? لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ harama اِنْشَاءَ Allah dilerse. <gülüyor>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 Allah mutlaka amellerini kabul eder ama ben müttakimiyim, ben bundan korkuyorum diye, öyle mi? Böyle olunca da Ehl-i Sünnet ne diyor? Biz iman ettik lakin Allah bunu kabul etti mi etmedi mi biz bunu bilmediğimiz için bu baptan, yoksa biz iman ettiğimizden eminiz ama Allah kabul etti mi etmedi mi bundan emin olmadığımız için biz bu baftan ne yapıyoruz? Bu baftan biz اَنَ مُؤْمِنُوا اِنْشَاءَ diyoruz, tamam mı? İstisna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 Tamam. Velise. Bu, evet. Velimatü ibni Ka'qa'i ve ibni Şubr. Ve ibne Şubrumata, ibne Şubrumata ve Ala'a ibni Müseyyeb ve Yazid ibni Hübeyy Ziyad ve Sufyan Sevrî ve ibni Mübarek ve ibni Mübarek ve men edrektu. Ben ulaştıklarımı işittim. Evet isteğnûne fil imâni imanda istisna ediyorlardı. Yani ben emmimimli inşallah diyorlar. Ben inşallah müminim diyorlardı. Veya alemen la istetni ve istisna yapmayanları ayb diyorlardı. Vassûl al imamu ahmedu ibn al hamdil an ahmed ibn al imandan soruldu. Fakar dedi ki, kâulun ve amelun ve söz, amel ve niyet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 parçalara hmm. bölümeyi kabul ediyor, parçalara kabul ediyor. kısımlara bölümeyi kabul ediyor. Min haythül ameli bhi. Ona amel cihetiyle. Öyle mi? Min haythül ameli bihi Amel cihetiyle iman parçalara ayrılmayı ve bölünmeyi kabul eder. Öyle mi? Vabikalihi az iman azıyla yok <gülüyor> cüllallah ve ale min el Allah iman azıyla ateşe girene çıkarır. Bihaddiyazetiyle ve rahmetiyle rahmetiyle ve mennehi kemnatiyle çıkarır. Kalem-i sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dedi ki: "La yadkhulun nara ate şey'el men kana fi qalbihi mithqal habetin e, men kana fi qalbi mithqal habetin min khaldin min iman kalbinde khaldın tanesince khaldar ağır iman olan ateşe girmeyecektir." validlikle bundan dolayı ehli sünnetü'l cemati ehli sünnetü'l cemat la yoker la tekfiruna tefret mezher ahaden min ahli kublehi kublehi len tekfir mezher bi kulli her günahtan ötürü elif kubleden kim şey tekfir bi ancak günah ile yezur bi aslu kendisiyle asli iman gitti gunahlardan ötürü ederler Allaha ma'ka Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve affetmez ve yaghfiru ma done zalike affeder limen she'a limen yesha'u diladinden affeder ve kale nebi sallallahu aleyhi sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki etani cibril aleyhisselam cibril aleyhisselam bana geldi ve ve beni müjdeledi Mevka men ma'atun min sen ümmetinden kim ölürse la yüşkıbilla şey'en, Allah bir şey şirk koşmazsa, dakhul el cennete, cennete girer. Kultu evet. dedim ki ve inze ve inzana ve in dedi ki ve inzana Şimdi önce şurayı açıklayalım sayfanın en başı var ya li min İman <musi> <c série bullied>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 Öyle mi? Kimde bunlardan bir şeye isabet ederse, dünyada bunu haddiyle karşılaşırsa, o ona ne olmuş olur? Kefaret olmuş olur. Kimde eğer bunu işlerse, had uygulanmaz, Allah onun günahını örterse, o neye kalmıştır? Allah azze ve celle'nin meşiyetine kalmıştır. Bir şey Allah, demek ki biz burada neyi anlıyoruz? Günah işleyen insanlar tövbe etmeseler bile, Allah azze ve celle onun üzerini örttüğü zaman, Allah onlar Allah'ın meşiyetine kalmıştır.